1529 numaralı konu, Hazreti Peygamberin bu zikirleri kalıcı olan güzel şeyler olarak vasıflandırmaları, Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine, el-bakiatü salihat, kalıcı olan güzel ameller hangileridir, diye sordular ve yine kendileri, el ekber, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah ve la havle ve la kuvvete illa billah demektir, buyurdular.